Mesela, Bismillahirrahmanirrahim. 313 Ömer bin Abdülaziz'den Bir topluluğun bir işi umumundan ayrı olarak aralarında fısıldaşlıklarını gördüğün zaman bil ki onlar sapıklık kurmaktadırlar. 314 Evzaiden Şeytanların başkanı olan iblis Adem oğullarını hangi şeyden sokulursunuz demiş. Onlar da her şeyden demişler. Bunun üzerine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 340 İbn Abbas'tan Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar. Mealindeki ayetin tefsirinde kim Allah'tan korkarsa o alimdir buyurmuştur.